Hadis-i Şerif'te: "Eleh uhbirukum bil mu'mini? Men eminehu'n-nasu ala emwalihim ve enfusihim. Vel muslimu men selimen-nase min lisanihi fi ve taati'illah. Vel, ta vel, vel Gerçek size haberdar edeyim mi? Gerçek mümin, insanların ve malları üzerinde kendisine güven bağladıkları kimsedir.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 bütün sinir sistemlerini lafz Celal'in yahut La ilahe illallah'ın Söylenmesine yöneltmelidir Nakşibendiler bu temele Halvet der encümen İsmini vermişlerdir Yani her nefeste Allah Subhanahu ve Taala'nın Huzurunda olmaklığın şuurunda olmaktır Doğrusu kalıp ve beden Ağyarla Halkla olduğu halde Kalp ve ruh Yârla olmalıdır Diğer ifadeyle halk içinde olduğu halde huzurda hakla beraber olmak melekesinin tahsilidir ki hadis-i şerifte innel mu'minellezi yuhalitun nase ve yasıbiru ala ezahem a'zamu ecran 'indallahi minel mu'minellezi la yuhalitun nase ve la yasıbiru ala ezahem şüphesiz Allah nezdinde insanlarla buluşup görüşen düşüp kalkan ve eziyetlerine sabreden mümin